Bismillahirrahmanirrahim. Saa'ulufu an ayatler. Ladin yeterdaronu fi aladu. Giral hak. Sallallahu aleyhi Muhterem kardeşlerim, bugün kibir hakkında konuşacağız. Kuşkusuz ki insan oğlunun nefsi olarak arınmak zorunda olduğu, uzak durmak zorunda olduğu önemli ahlaki özelliklerinden birisi de kibir hastalığıdır. İnsanın de ağır bir hastalık olarak bulunan bu kibir hastalığı insanı pek çok manevi derde eleme acıya terk Onun için de bundan muhakkak ki uzak durmak zorundayız. Kibirle ilgili ayet-i kerimeye geçmeden önce tarifinden kısa değinecek olursak şunu ifade etmemiz gerekir ki kibir demek çok öz bir tabiriyle kişinin kendisini başkalarından yüksek görmesidir, üstün görmesidir, insanlara karşı büyük bir taslamasıdır, insanın kendisini beğenmesidir. Maalesef ki hemen herkeste bir şekilde var olan bu ahlaki özelliği tedavi etmek hepimizin görevidir. Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki haksız olarak böbürlenenleri, kibirlenenleri Ayetlerinden çevireceğim. Yine kibirlerin insanlardan yüz çevirme. Ola <gülüyor> Yusair, Khaddekelin nesi? Ola Temşil aldi maraha. yüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü inna <gülüyor> Allahu Allah önemlere böbürlenenleri sevmez. Allah Teala bu sıfatı kötü bir sıfat olarak yaratmış. Ve hepimizin bundan uzak durmasını emretmiştir. Bildiğiniz gibi Hazreti Musa'nın ümmetinden birisi Karun. Karun Hazreti Musa'nın çok yakın bir akrabasıydı. Hazreti Musa'nın hem teyzesinin oğlu hem de amcasının oğlu idi. Önceleri kendisine iman etmiş olduğu halde sırf kibirinden dolayı daha sonra yüz çevirdi, dinden döndü. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِ Dedi ki bu nimetler bana sırf benim bilgimden dolayı verildi. Tabi bu kibri doğuran birkaç hastalık bunlardan bir tanesi de bilgi hastalığı. Ben çok biliyorum. Her şeyi ben biliyorum. Ben bildiğim için her şeyi çözer. Hani böyle televizyonlarda da koca koca pof post, adamlar var ya isimlerin başında post geçen adamlar işte bunlar gibi ilim sayesinde kendisine bu nimetlerin verildiğini söyledi ve inkarcı oldu. Kur'an-ı Kerim'de genişçe anlatıldığı şekliyle Karun'un Allah Teala o kadar çok büyük mülk vermiş ki sadece hazinelerinin anahtarlarını ulu kuvver var. 70 kişilik bir ayet, rivayete göre, 70 kişilik bir orduğunun taşıdığını söylüyor. 70 kişilik bir grup güç kuvvet sahibi bir grup, bu e, karunun mülklerinin, dükkanlarının, varlıklarının, servetinin, hazinelerinin, kasalarının anahtarını taşıyor. Bir başka rivayette de bunların tam 40 katı dolusu olduğu söyleniyor. 40 katı dolusu anahtarlar varmış neyinin? Hazinelerinin. Ama ne oldu? Sonuçta sonuçta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onu ve saraylarını yere gömdük buyuruyor. Yani bu kadar varlık, her şey bir anda yok oldu. Yine Aleyhisselam Efendimiz bize geçmiş milletlerden bir insandan bahsediyor, buyuruyor ki eski milletlerden bir adam vardı. Yere batırıldı. Bunun yere batırılmasının sebebi kendisini beğenmesi ve çalım satarak yürümesiydi. Yeryüzünden yani yürürken böyle kibirli, gururlu bir şekilde yürürdü ve kıyamete kadar yerin derinliklerine kadar devlenip yuvarlanarak gidecek buyuruyor peygamberimiz. Ve bu Karun için de bu söylenir. Karun'u da Allah Teala kendisini ve saraylarını birlikte yere batırdığı için kıyamete kadar her gün adım adım çöküş içerisinde, adım adım da kıyamete kadar yerin diline batmaya devam edecek. Değerli kardeşlerim yine bu meyanda hatırlamamız gereken bir diğer ikaz da Hazreti Nuh bildiğiniz gibi bizden Allah'ın hiçbir elçisi arasında ayrım gözetmeyiz diye her gün tekrar ederiz Aminan Resulü okurken tabii ki eski milletlerin peygamberlerinin de hak peygamberler olduğuna inanırız onların şeriatları getirdikleri tevhid akivesi ameli bakımından sürecini tamamlamıştı ancak gerçek hüreti itibariyle yani akidevi olarak bizim inandığımız tevhid akidesiyle gelmişlerdi. Onun içinde eski peygamberlerin de dinimizde aykırı bir ifade bulmadığımız sürece ikazları, ihtarların hepsi önemlidir. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam. Hazreti Nuh Aleyhisselam İrdeniz ile çocuklarından birisi gemiye binmedi. Ve, Allah Teala o senin O senin ehlinden değildir diye Rabbimiz ifade ediyor Ama diğer iki çocuğu Bunları Hazreti Nuh öleceği zaman Yanına çağırıyor Sekerat halinde ölmek üzere Onlara tavsiyede Nasihatta bulunuyor Diyor ki evlatlar Ben sizden yalnızca şunu istiyorum Şu iki şeyi yapın Şu iki şeyi de hiç yapmayın Nedir onlar? Yapın dediği şeyler Birincisi La ilahe illallah deyin İkincisi Subhanallah ya bihamdihi Bu sözleri çok söyleyin Çünkü la sözü Yani kelime-i tevhid O kadar önemli bir sözdür ki Yer ile gök arası Ve içinde bulunanların hepsi tartılsa Karşısına da Bu kelime-i tevhid getirirse Kelimeyi tebii daha ağır basar. Bu kadar çok sevabı olan bir sözdür. Sıklıkla bu sözü söyleyin. İkincisi de Subhanallah ve Hamdi <gülüyor> bunu çok söyleyin. Çünkü bu sözde tüm canlıların ortak duasıdır. Yeryüzündeki tüm canlılar, herkes, her şey bu duayla rızıklanır. Herkes rızkını bu duayla elde eder. Onun içinde. Bu iki sözü söyleyin diyor. İki tane de çocuklarını yasakladığı şey var. Onlardan birincisi Allah'a şirk koşmak. Satın ha, Rabbimiz'e asla şirk koşmayın. İkinci olarak söylediği de satın ha kibirlenmeyin. Kibirli olmayın diye Hazreti Nuh Aleyhisselam da oğullarını ikaz ediyor. Yine efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kibirli kimseler cehennemde haber çukurundan içerler. Sarı su gül ya Resulullah. Nedir bu haber çukuru? Buyur ki peygamberimiz haber cehennem ehlinin cesetlerinden çıkan sarı sudur. Cehennem ehlinin cesetlerinden çıkan sarı suyu bu çirkinli olan kimseler içerler. Yine Hazreti Bekir Efendimizin de bir ikazı var. Buyuruyor ki sakın olay ki hiç kimse en zayıf bir mümini bile küçük görmesin. Hakir görmesin. Çünkü müminin en küçüğü bile Allah katında çok büyüktür, değerlidir. Allah katında değerli olan bir kulu da hiç kimse küçük görmemelidir. Yine efendimiz Aleyhisselam buyurur ki kalbinde zerre kadar iman olan cehenneme girme, cennete girecektir. Kalbinde de zerre kadar kibir bulunan cennete giremez. Yani bir insanın kalbinde zerre kadar kibir var ise diyor Efendimiz bu insan bu insan cennete giremez buydu Peygamberimiz. Tabi sahabelerde bu söz üzerine Ya Allah diyorlar. Peki bir insan elbisesinin üstünün başının güzel olmasından hoşlanır. Bu da mı suçtur dediklerinde buyuruyor ki Peygamberimiz Allah güzeldir, güzelliği sever ama Kibir hakkı kabul etmemek insanları hor görmektir Yani kibir dediğimiz şey Bir insanın üstünün başının güzel olmasını istemesi Bu kibir sınıfına girmiş olmuyor Yine Hasan Basri Hazretlerinin de sözü var Hasan Basri Hazretleri'nin malum olduğu üzere sıklıkla, imkan nispetinde sözlerini tekrar etmeye çalışıyoruz. Buyuruyor ki Hasan Basri Hazretleri, şu insanoğluna şaşmak gerekir. Ne garip yaratır. Her gün bir veya iki defa kendi eliyle kendi pisliğini yapıyor. Bu kadar pislik içerisinde yüzmeye yüzüyor ama sonra çıkıp, göklerin ve yerin yaratıcısı cebbalı olan Allah-u Teala'ya başkaldırıyor. Yani bizim aslında özelliğimiz de bu, özetimiz bu. allah Teala bizi ibret olsun diye her gün bakmaya bile tiksindiğimiz, pisliğimiz de aslında yüz yüze bırakıyor. Her gün elimizi erliyoruz, taharetleniyoruz, günde defalarca bu kadar pislik içerisinde olan bir insan ama yeri geldiğinde bunu unutuyor. Yine Elviyavullah'tan bizzat Mutarrif bin Abdullah Hazretleri'nin de şöyle bir ayet var ki o kendi zamanında zaman meşhur yöneticisi El-Mühennedi var Onun caddede yürüdüğünü görüyor Ama Mühennedi çok kibirli, gururlu O, o zaman içerisinde Piyasadaki insanlarda bulunmayan değişik bir türden yapılmış bir elbisesi var, artık bugünün çok son sonlarda işlerinden ultra güç bilmem ne, kumaşından yapılmış e, takım elbise diyorlar ya öyle bir elbisesi var böyle e, bu elbisesinin içerisinde mağrur vaziyette yürürken diyor ki senin bu halinde ne Allah ne de Resulullah, hiçbir renk bunun değil tabi Muhemmebi zamanın cebarut yöneticisi kendisine karşı böyle bir ikaz olunca şaşırıyor. Ne diyor? Dönüp diyor ki, sen benim kim olduğunu biliyor musun? Bu klasik bir cümle herhalde. Çok defa bugünkü hayatımızda da yaygın olan bir cümle, sen benim kim olduğunu biliyor musun dediğinde Mütarrı Faziletleri ibretlik bir cevap veriyor. Diyor ki evet evet, ben seni tanıyorum. Kim olduğunu biliyorum. Söyleyeyim mi seni kim olduğunu? Sen şusun. Başlangıcı bir damla meni, sonu da çirkin bir leş, bir kimsesin. Sen de başlangıcı bir damla meni olan, sonu da çirkin bir leş olan, bu ikisinin arasındaki pisliği bir adamsın. Tabii bu bunu söyleyebilmek de herhalde ancak evdeullah'tan bizzat olmaya gerektiği bu kadar heybetli bir cümle kullanabilmek ve tabii bu Muhammed bu sözden çok müteessir oluyor, korkuyor, titriyor ve tövbe ediyor ve o şekilde yürüyüşü de bırakıyor. Yine kimlerin ilgili hatırlamamız gereken çok önemli bir olayla tabii ki iblis aleyhinane'nin durumudur, şeytanın durumudur. Bildiğiniz gibi Allah Teala onu üstün vasıflarla yaratmışken ne zaman ki Rabbimiz Hazreti Adem'i yarattı ona kendi ruhundan üfledi ve ise buna secde et dedi. Hepimiz biliyoruz bunu. Şeytana bu Adem'e secde etmesini emrettiği zaman şeytan da kibir hastalığı verildi. Sırf kibirinden dolayı ben ateşten o çamurdan yaratıyordum dedi. O kim o diyor ki dedi sırf kibirinden kibirinden dolayı secde etmedi. Ve bu kibirin sonucunda da ne oldu? Cennetten kovuldu. Kıyamete kadar da lanet üzerine oldu. Dolayısıyla yani bugün insanın en büyük musibeti olan iblisin esas çıkışı da kibir hastalığından. Onun için kibire karşı böyle uyanıp dikkatli olmamız gerekiyor. Yine kibir Firavunların, kafirlerin huyu. Müslümanların huyu ise, salih kimselerin, peygamberlerin huyu ise nedir? Tevazu olmaktır. Değerli kardeşlerim, yine bir kısa devam edecek olursak, Meşhur Halife Hazreti Ömer bin Abdülaziz, hepiniz biliyorsunuz. Meşhur Halife, ki kendisine 5. Halife verilmiştir de Ömer bin Abdülaziz, bir gün evinde, gecelerken evine misafir geliyor. Tabi o zamanki böyle elektrikler filan yok, gaz lambasıyla ısınılıyor, ışılıyor etraf. Gaz lambasının gazı bitmek üzere, yağ bitmek üzere gecenin orta bir zamanında misafirler, halifenin misafirleri tabi ev sahibine yük etmek istemiyor. Ayağa kalkıp kendileri bunu tamamlamaya çalışıyor. Hazreti Ömer bin Abdül, Hazreti Dur. Olmaz. Siz misafirsiniz, size yaptırmam. Peki efendim diyorlar. Misafirlere yaptırmıyor. O zaman diyorlar hizmetçi gelsin. Efendim işte işaret işare duyursanız hizmet diyor ki olmaz. Niye? O da daha yeni yaptı, çok yorgun. Ne yapıyor? Kendi bizzat diyor gidiyor. Demek ki meşakkatli bir iş. Bu lambanın gazını dolduruyor, getiriyor. Ve ondan sonra da ibret bir söz söylüyor. Ne diyor? Diyor ki, ben giderken de, gelirken de Ömer'im, işte karşınızdayım. Benden hiçbir şey değişmedi. Ben aynı adamım. Basit bir iş yapmakla, şerefimden, gurur, haşa, varlığımda, e, haysiyetinden bir şey kaybetmiş değilim. Ben aynı Ömer'im, insanların Allah katında en hayırlısı, en mütevazi olanlardır buydu. Dolayısıyla Allah Teala'nın karşısında hayırlı insan olmanın pozisyonu. Yine bildiğiniz gibi, Meşhur Halife Hazreti Ömer ile ilgili de bir rivayet var. O da çok meşhur. Hazreti Ömer Şam tarafında e, Feth'e gidiyor. Nereye? Kudüs'ün fethine. Hani o bölgeye topluca Şam bendelerine dendiği için. Feth'e giderken Müslümanlar Kudüs'ü fethetmiş. Yahudiler Kudüs'ün anahtarını diyorlar ki bu şehir kutsal bir şehirdi. Bunu size sıradan bir insanlar olarak tamam bu memleket sizin ama bunu halifenize, başınız kimse ona vermemiz gerekir diyorlar. Bu sözle Hazreti Ömer e ulaştığında Hazreti Ömer bizzat kendisi e, Kudüs'ü teslim olmaya geliyor. Gelişinde Halim Şerif'ten çıkmış Kudüs'e geliyor. Neyle devesiyle Kimle yanındaki e, kölesiyle birlikte. iki kişi beraber geliyorlar. Tabi tek deve iki kişi hayvana yazık olur. İki kişi binemezler. Birer kişi binecekler. Ne yapıyor? Kölesiyle münavveli değişimli olarak biniyor. Biz kendi bir köle. Bir kendine bir köle, bu miktar işte bir fersah. Her bir yürüyüş yaklaşık 3800 metrelik bir uzunluktur bu. Her 4 kilometre ve biri biri binecek. Tabi bunlar Çıktılar Hicaz bölgesinden, ta Şam belgelerine, Kudüs'e kadar yerlere, Kudüs'ün kapısına dayandılar. Girişte dere var, dereyi geçicikle Hazreti Ömer yürüme sırasında yerden ayakkabılarını çıkarıyor, ayakkabılarını sol omzuna atıp suyu geçiyor. Çıplak ayaklarla karşıya geçiyor. Tabii bir devlet başkanı gelmiş bir devlet başkanına bir şehrin anahtarını teslim ediyorlar, kim bu diye bakıyorlar, devlet başkanı kim? Köreye bakıyorlar, Köre devenin üzerinde, Hazreti Ömer heybet olarak daha heybetli, hangisi başkan, başkan olsa develeydi, öbürü ayakkabısını omzuna atmış bir adam, tabi o zaman da diplomatik kurallar var, ayıp vesaire işler var, meşhur sahabi Ubeyde bin Cerrah, Biliyorsunuz Hazreti Ubeyde aynı zamanda Antakya'nın da Fatihidir. Antakya'yı da Anadolu topraklarını da İslam açan büyük sahabedir. O devrelerde kendisi Şam valisi. Şam bölgesinin valisi, Hazreti Ömere en sahibi olarak da kendisi karşılıyor. Tabi Hazreti Ubeyde Hazreti Ömer'in bu halini görünce şaşırıyor. Biraz bozuluyor, üzülüyor. Niye? Hazreti Ömer'e yakıştıramadığından değil, karşıya ayıp olur. Bunların bildiği kurallara göre işte bir devlet başkanı böyle yerde yürüyecek filan diyor ki, Hazreti Ömer'e ya diyor, sen misin? diyor. Ama böyle sızlanarak bunu söylüyor. Çünkü Hazreti Ömer'in de muhtemelen bunu reddedeceği biliyor. Hazreti Ömer de birden celal deniyor. Diyor ki, Ey Bayda, bu ne için var? Bunu söyleyen sen değil de başkası olsaydı, Ümmete ibret olsun diye ibret olacak bir ceza verildi. Unutma ki biz biz nasıl basit bir kavimydik, İslam bizi şereflendirdi. Biz hiçlik, değersizlik İslam'a girmekle hedefimiz şeref oldu. Bugün de Şahı Şeref'e başka yerlerde ararsa inan ki Cenab-ı Hak bizi tekrar eski halimize döndürür. Onun için adalet neyse onu uygulayacağım. Ve şeref böyle bilmem üdükse araya bilmekmiş, bilmem devenin üstüne durmakmış olan bunlar değil. Aynen olduğu şekliyle, sırasıyla, sıra kendine yürümek olduğu için öyle gelmeyi tercih ediyorum. Yine bir başka sahabide misal verecek olursak, Hazreti Selman. Hazreti Selman radıyallahu anh da kendisi, Medain bölgesinde vali olarak atanmış. Vali ama bakan arabaların içerisinde gezen, işte sadece protokollerde görünen efendim işte bugünkü yöneticileri genellikle sadece gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkan ama haklı ilgisi olmayan tipler değil o zamanki yöneticiler. O zamanki işte Selman radiyallahu anh pazar dolaşıyor. Çarşı insanların alışveriş yaptığı yere geliyor. Adam adam dolaşıyor. Ne yapıyorlar? memleketi gözetmek zorunda. Tabi bu esnada o zamanki varlıklı birisi çarşıya gelmiş, çarşıdan alışveriş yapıyor. Alışveriş yaptıktan sonra da Hz. Selman'ın o miskin e, garip duruşunu görünce, herhaz bu, bu vali diye hiç aklının ucundan bile geçmiyor. Bu diyor herhalde hambal diye düşünüyor. Diyor ki e, de, abi, efendi efendi diyor, şunları bir alır mısın? pazar aldığı eşyayı şehrin mahallesine taşıtıyor. O Selman radıyallahu anh'a hiç et, itiraz etmeden tereddüpsüz bir şekilde hemen eğiliyor, malzemeler alıyor, başlıyor yürümeye. Tabi Hz. Selman'ın vali olduğunu herkes biliyor. Bu sadece bu adam bilmiyormuş. Çarşıda seyreden herkes şoka uğru uğruyor, şaşırıyor birdenbire. Ya ne yaptınız? Ne yaptı? Valiye yük taşıyor. Şu adamın yaptığı e, gölgüsüzde bak filan diye insanlar böyle bir tepki göstermeye başlıyor. Tabii bu adam da elinde şimşekler çatıyor. Üzülüyor da yaptığına, mahcup oluyor. Tekrar almaya çalışıyor filan. Başkaları etrafta görenler hemen eğiliyorlar, ver, ver, ver biz taşıyalım falan. Hayır diyor. Hiç kimseye Hazreti Selma vermiyor. Ve adamı dönüp yolu göster diyor. Bana adresi söyle. Hiç başka bir itirazı yok ve adamın yüzüne de bakmalar heyecanla, hararetle bu malını taşıdığı adamın evine gidiyor eşyalar evine kadar bırakıp dönüyor. Tabii burada çok ibretli yönler var ve bir Müslümanın nasıl bir görüntü içerisinde olması gerektiği ve hiç öyle böyle korumalar, şunlar, bunlar filan eşliğinde değil. Ne güzel böyle bir sardıncı çarşı pazar geziyor ve tabii bunu. Kendisine bu görev veren adam da çok pişman oluyor. Bir daha ömrü boyunca kimseye bir şey taşıtmamaya karar veriyor ve bu konuda da sözünü yerine getiriyor. Değerli kardeşlerim, yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bir sözünü de hatırlamak durumundayız. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki, tevazu göstermeye çalışmak da kibirdir. Çünkü ancak kendisinde böyle bir görüntü olan insan bunu izah etmeye çalışır. Ne demek istiyoruz? Yani biz mütevazi olacağız. Kibirli değil görüntüsü vereceğiz diye böyle bir şeyler yaparak bunu gideremeyiz. Bu insanın kendi tabiatında özünde olması lazım. Haliyle, hal diliyle kibirden uzak olduğunu göstermesi gerekir. Ama hal diliyle kibirli, gururlu ama iş lafa gelince ama laflar efendim işte kibirden uzak olduğunu filan ifade etmeye çalışıyor. Sözle bunu ilgilenmeye çalışıyor. Bu insanda doğru bir insan olmamış oluyor. Tabii ki kibiri gösterirken bir insanın şu noktalardaki yaptığı kibirden kendisinden mahfuz sayılıyor. Hangi kibirler? Mesela düşmanla müzakere esnasındayken bir insanın güçlü görünme bağlamında kibirli görülmesi veya bidatçı kimselere, kibirli kimselere karşı kimi göstermesinde bir sıkıntı yok. Bunlara gösterdiği göster hatta kimi sadaka yerine geçiyor. Bir de bir insan bir şey infak edeceği zaman da bunu karşısındakini hakir görme anlamında değil de, elindekini vermeyi canına bir parça ediyormuş değil, çok değersiz bir şey veriyormuş hissine kapılarak da bu noktada da kendini emin görmesi bunlardaki bir sayılmıyor. Ama onun dışında bir insanın kibir gurur içerisinde olması yanlış. Tabii ki kibir dediğimiz zaman üç kısım kibiri anlamak durumundayız. Birincisi, birincisi yüce Allah'a Rabbimize karşı taslanan kibir. Üç kısım kibir var. Birincisi Allah'a taslanan kibir bu haram ve insana küsü gerektiren bir kibirdir. Bu kimin kibri? Nemud'un, Firavun'un, Firavun'ların kıyamete kadar yaşayacak olan aynı soydan giden insanların Rabbimiz'e karşı e, kibirleri de ki biliyorsunuz ayet-i en de ene rabbükümül âlâ demişti Firavun, en yüce Rabbiniz benim demişti. Sizi ancak ben yönetirim, kurallarınızı, kanunlarınızı ben koyarım. Bu tür kibir, Allah'a karşı bir insanın kibir olması, insanı küfre girdirin ki ikinci olarak da kibir peygamberimize karşı olan kibirdi. O da nedir? Bir insanın bir insanın nefsinden gelen bir istekle hani televizyonlarda da haşa son dönemde sıkça meşhur oldu. Ne diyorlar? O bir postacıydı diyorlar haşa. O işte Allah'tan e, görevli insanlara görevi tebliğ getirmekle risalet görevini insanlara tebliğ etmekle hükümlü bir postacı. Sıradan bir insanmış gibi haşa göstermeye çalışıyorlar. Halbuki bu da büyük bir kibirdir. Peygamberimizi e, görürken sıradan bir insan gibi değil. Allah dağrını seçtiği peygamber olan elçisi gibi görmek durumundayız. İşte peygamberimize karşı... Bir, beşer, bir başka beşere itaat etmez düşüncesi. O da ancak bizim gibi beşer bir düşüncesi de kibirin ikinci çeşidi, üçüncü çeşidi de değerli kardeşlerim, bir insanın kullara karşı yaptığı kibir. Bu da insanları hakir görmek, insanlara karşı böbürlenmek, kendinin başkalarından üstün varlık olduğu hissine kapılmak esas konumuzda olan insanlara karşı kibir. Bu e, e, günahı keb kebair büyük günahlardan sayılan bir suçtur. Tabii ki diğerleri insanı küfre götürürken bu büyük günahlar kısmındadır. Onun için de ataların dediği gibi güzelliğinle övünme bir sivilce yok eder. Servetinle övünme bir kılcım yok eder. Onun için bir insanı bu kibir hastalığından kurtulmasının da yolu budur. Bir insanın kibirden kurtulmak için düşünmesi gereken ilk şey nereden geldiği, ikincisi ne olacağı, üçüncüsü de bugünkü halidir. Ne ilk Bir insanın dünyaya gelişi varlığı birkaç damla pis sudur. Pis sudan dünyaya gelmiştir. Bir insan varlık itibariyle bir hiçtir. Önce bunu bilecek, sonra Sonra ne olacağını bilecek. Ne olacak bir insan? Öldüğü zaman toprak olup çürüyüp Bir kefen bezle, beş metredi, iki metredi bir bezle toprağın altına konacak. Dünyadaki dostları, serveti, arkadaşları, eğlenceleri, her şey bitecek hiç olacak. Bir insan geleceğinin de kaç yıl ömür kaldıysa sonunda bir hiç olduğunu bilerek bu hastalıktan kurtulacak. Üçüncü olarak da bu hatırlayarak, bugün de bir insan ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar büyük, ne kadar kendine göre yeterli görürse görsün, muhakkak ki eksikleri çok son derece fazladır. Nedir mesela? Kibirin kaynağı olarak alemler, yedi sınıf kibir olduğunu söylemişler. Yani yedi şeyin kibir kaynağı olduğunu. Bunlardan birincisi ilim sahibi olması. Ben biliyorum, ben demiştim ki, ile başlayan cümleler, ben zaten bunlara zamanında çok yapmıştım, herkesten fazla biliyor, ediyor havasına kapılması bir insanın kibiri için birinci neden. İkinci olarak da çok ibadet ediyor olması. Adam ibadet ediyor, kulluk peşinde ama bu ibadeti başkalarına karşı bir üstünlük olarak görüyor. Halbuki bu ibadeti kendisinin bir kulluk vazifesi bu ibadetleri yapabildiği için şükretmesi lazım. Allah Teala kendisine bunu lütfettir ama namaz kılıyor, işte ben teheccüdü şu kadar da kıldım, elvabini bu kadar kıldım diye e, yaptığı ibadetlerle insanlara öğüt vesilesi yapmaya çalışıyor. Bu ibadetleri kendisini Allah'a yaklaştıran bir meziyet olarak düşünmek yerine bunu insanlara karşı üstünlük taslamak için vesile tutuyor ki insanın Kibirinin ikinci özelliği bu. Üçüncüsü, üçüncüsü güzelliği. Yani çoğunlukla bayanlarda olan, işte ben yakışıklıyım, güzeler, bu çirkin diye böyle güzellik vesilesiyle bir insanın fiziksel varlığı ilgili bir durum olarak bu da insanın kibirli olmasının vesile oluyor. Bir diğeri, insanın soyu soku eğer benim işte hani bazı memleketler üstün yaratıldıklarını düşünür bu işte köylüdür geri yaratılmıştır bu ama şey midir? Üstün yaratılmıştır memleketiyle efendim biz fenan aileden gelmeyiz kendisinde hiçbir özellik yok ama sırf fenan ailenin mensubu diye bunu bir üstünlük vesilesi kılıyor bu da bir kibirin başka bir özelliği tabii bir e, insan iyi bir insan olmadıktan sonra ailesinin, soyunun, sopunun iyi insan olmasının hiçbir anlamı yok. Sen kendinden hesaba çekileceksin. Kendinin hesabını vereceksin. Onun için de bu da bir ifade etmiyor. Bunun dışında varlık zenginlikle ilgili kibir. İşte bende bu var. Başkasında yok. Bununla ölmesi de bir insanın ki e, bu da Allah'ın bir emaneti olduğunu düşünmeleri. Hani deliller ya kralın tacını diyen adam ben kral oldum diye hiç öğrenebilir mi? Bu ancak belki idam vesilesidir. Kralın tacını giymiş bir adam. Niye? işte haskırı kadar eline geçmiş. Halbuki işte yaratıcı e, yeryüzünde verdiği nimetlerin imkanların hepsini insanlara e, imtihan için emanet olarak veriyor. Onun içinde bu da bir üstünlük şımarma vesilesi kibir vesilesi olmamalı. Altıncı olarak da Kuvvet, insan güçlü olabilir ama hiç kimse filden daha güçlü değildir. Güçlü olabilir, hiç kimse ne kadar mahareti olursa olsun kuş gibi havada uçamaz. Hiç kimse işte pek çok diğer at gibi işte koşamaz. Başta hayvanlı pek çok insan hangi özelliğiyle övünüyorsa, seviniyorsa ondan çok daha iyisi hayvanlarda var. Onun için de bir insanın güçlü kuvvetli olması da e, kibirli olmasına sebep teşkil etmemeli. Yedinci olarak da makam, mevki. Bu da tabii ki insanların, insanların gururlanması, kibirlenmesi için maalesef bir erkek olarak karşımıza duruyor. Hani adam bir tanesi e, köyde oturuyor lan işte kahvede, kahvede otururken işte hasbelkader muhtar ölmüş olacak ya hani köylerde işte muhtar ölmüş işte muhtarlıkla beraber azay yazılması lazımdı zamanda 2 3 tane azay var bir, biri biri de memur olmuş oldu bilmem nereye gitmiş hiç işe yaramaz diye düşündükleri bir adam olmuş muhtar. Muhtar olmuş ertesi gün insanlar işte millet köyde konuşuyorlar varmış ya diyormuş ben de sizi girdim boz bir adamım. Ben de sizin gibi sıradan bir adam Bugün ne oldu? Bugün çok değişik bir şey oldu. Muhtar oldu. Onun içinde bir insanın da makamını ikisi bunların hepsi gelip geçildi şeylerdi. Bunların insanın e, varlığı açısından maneviyatı açısından kendisine verilen bu özelliklerin hiçbirisinin zerre kadar değeri yok. Bunu bilmelidir. Bunu bildiği zaman ancak kibir hastalığından kurtulmuş olur değerli kardeşlerim. Dolayısıyla toparlayacak olursak şunu ifade etmeliyiz ki bir insanın uzak durmak zorunda olduğu kötü hastalıklardan en önemlilerinin başında kibir gelir. Kibir en fazla şeytanın hastalığı olduğu kibirin kötülüğünü öğretmeye yeter. Bir insan kibirli olduğu sürece başka iyiliklerinden de bir hayır yarar göremez. Kibir çünkü öyle bir hastalıktır ki. Ki nefsin birkaç tane daha buna benzer hastalığı vardır. Bu hastalıkta bir insanın diğer varlıklarını da yok eden bir hastalıktır. Onun için de bir insan kendi acizliğini, aciziyetini düşünerek kibirden uzak durmaya kalkışmalıdır. Aksi takdirde her türlü felaket, musibet kendisinden <gülüyor> uzak kalmaz. Ve son bir hadis-i şerifle sohbetimizi noktalayalım. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz kibirle ilgili bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Men farebe ruhu cesede, ve huwa bali'u min selese tehrecel cennet." Kim ki şu üç hastalıktan beri olarak ruhu cesedinden ayrılırsa yani ölürse, şu üç tane özellik kendisinde olmadığı halde ölürse, defere cennet cennete girer. Üç tane şey olmazsa cennete giriyor bir insan. Nedir onlar? El-kibru ve l Kibir, borç ve aldatma. Bu üç özellik kendisinde olmadığı halde ölürse cennete girer ama bu üç özellik var ise, ise, insanlara borçluysa ve aldatmışsa Allah korusun. O zaman işi tehlik edin. Allah hepinizin kibir hastalıklarından ve nefsin diğer hastalıklardan uzak ayrılmasını nasip eylesin.